Günaydın bu sabahın ilk kampanya haberi su hakkıyla ilgili. Kampanyayı başlatan kişi İstanbul Üniversitesi'nden bir akademisyen, muhatap aldığı kurum ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Kampanyacı su hakkının insan hakkı olduğunu ve parayla satılamayacağını, devletin görevinin ise halka temiz ve bedava su sağlamak olduğunu söylüyor. Açtığı kampanyayı detaylandırırken konuyla ilgili uzman görüşlerini de paylaşmış ve bu kampanyanın neden önemli olduğunu da açıklamış. Kampanyacı son 10 yıldır dünyada su hakkı kavramının daha sık konu edildiğine buna rağmen uygulamada yeterli ilerleme sağlanamadığına işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda suyun bir insan hakkı olduğuna yazılı onay verildiğini ve bunu takiben Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun verdiği kararda temiz suya ulaşma ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına vurgu yapıldığını hatırlatan kampanyacı, bu kararlara rağmen uluslararası platformlarda söz konusu hakkın hep göz ardı edildiğini ve hakkın tanınması konusunun geçiştirilip gündemden uzak tutulduğuna dikkat çekiyor. Su hakkının Dünya Su Forumunda vurgulu bir şekilde yer bulması veya Birleşmiş Milletler kararlarının arasına alınmasının ülkeler açısından bir yaptırımından çok tavsiye niteliğine taşıdığını, daha önemli olanın, su hakkının uluslararası hukuk metinlerine girmesi olduğunu bu konuda elde edilebilecek en büyük ilerlemenin ise içinde su hakkının da yer aldığı anayasalar olacağını söylüyor. Kampanya açan akademisyen bir hakkın yasa kitaplarında kendini yer bulmasının tek başına tam bir sonuç sağlayamayacağını Hele hele su hakkı gibi yaşamsal bir hakkın yasal kabulünün beraberinde büyük politik ve siyasi sorumluluk getirirse yani devletler sınırları içerisinde var olan tüm canlıların bu yaşamsal haklarını fiili olarak gözetirse ve hak kaybına uğrayan canlıların uğradığı haksızlığı bertaraf ederse bunun gerçek bir sonuç olacağını söylüyor. Ve bu hakkın elde tutulmasının hiç bitmemesi gereken bir mücadele olması gerektiğinin altını çiziyor ve bu kampanyayla bu konuda insanlarda çok geniş bir farkındalık yaratıyor. Sıradaki haber teknolojik Samsung cep telefonu kullanıcılarından destek isteyen bir kampanya muhatab ise Samsung Türkiye. Furkan Ahmet Nuh'un başlattığı bu kampanyadan Samsung S4 Türkiye hayranları adına bu kampanyayı başlattığını ve kullanıcısı olduğu bu telefonun güncellemelerini kimi ülkelere göre daha geç edinebildiklerini söylüyor. Furkan Ahmet Nuh Yaşadığımız ülkede diğer ülkelere göre daha fazla fedakarlık yaparak sahip oldukları telefonlarının yazılımını güncel tutmak için o ülke kullanıcılarından daha uzun süre beklemek zorunda kaldığını den vuruyor. Bunun bir çeşit üçüncü dünya ülkesi yerine konmak olduğunu söylüyor ve telefonuyla ilgili güncellemeleri tüm dünya kullanıcılarıyla aynı anda edinebilmek istiyor. Açtığı kampanyasına destek arıyor. Şimdiki kampanya haberi ise özel bir üniversiteyle ilgili, kampanyayı başlatan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri kampanyalarının muhatabı İstanbul Kültür Üniversitesi'nden talepleri ise daha fazla din ve vicdan özgürlüğü yaşayabilmeleri. Öğrenciler inanç özgürlüklerini yaşayabilmek için üniversitenin iki kampüsünde de ibadethane açılmasını istediklerini söylüyor ve bu konuda destek istiyorlar. Bir diğer kampanya ise iş hayatından adı ise 1999 ve daha önce çalışma hayatına başlayanların o tarihteki uygulamaya göre emeklilik haklarının verilmesi. Kampanya başlatan Mustafa Yıldırım muhatap olarak tabii ki Çalışma Bakanlığı'nı almış ve emekliliğe hak kazanmak için yasa koyucu tarafından belirlenmiş hizmet süresinin 1999 yılında değiştirildiğini ve ne var ki bu tarihten önce çalışma hayatına başlamış olan bireylerin bu yasa çıkmamış olsa 45 yaşında emekli olmuş olacaklarını söylüyor. Çalışma hayatı içerisinde 45 yaşına varmış bir bireyin, yaşı nedeniyle özel sektörde çalışmaya devam etme şansının azaldığını, buna rağmen emeklilik hakkına kavuşabilmek için çalışma zorunluluğu olmasının bireylere maddi manevi zorluk getirdiğini belirtiyor ve destek istiyor. Şimdi Munzur'dan bir başka kampanya haberiyle devam edelim. Başlatan Engin Artut, Munzur Vadisi ve çevresiyle ilgili açtığı kampanya muhatap olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı seçmiş Engin Artut, şimdiye kadar... Dersim ve çevresinin coğrafi koşullar, sosyal ve tarihi sebepler nedeniyle sanayileşemediğini ve bölgede insan yoğunluğunun artmadığını söylüyor. Ve bunun olumlu sonucu olarak da bölgedeki doğal yaşamın zarar görmediğini vurguluyor. Bugün ise hidroelektrik santrallerin yapılmaya başlanmasıyla bu nispeten elde doğal yaşamın zarar gördüğünü söylüyor. Bölgede bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın HES'lerin beraberinde getireceği sanayileşme ve çarpık, Kentleşmelerden korunması gerektiğini söylüyor ve çözüm önerisi olarak Munzur Vadisi Milli Parkı'nın coğrafi olarak genişletilmesini tüm Munzur Dağları'nın bu parkın sınırları içerisine dahil edilmesini istiyor. Gelelim belediye hizmetlerine. Bu sefer kampanyayı başlatan kişi Kadir Durmaz, muhatabı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kampanyasının konusuysa İstanbul'un Kartal ilçesindeki bozuk yollar. Kadir Durmaz Kartal ilçesinin yeteri kadar hizmet alamadığından şikayetçi. Buna örnek olarak da Kartal'da önemli bir cadde olan Minibüs Caddesi olarak da bilinen Üsküdar Caddesi'ni gösteriyor. Son 5 yıldır bu caddedeki asfalt yolunun yenilenmediğini sözlerine ekliyor. Bu yaklaşımının siyasi bulduğunu belirten kampanyacı belediyeden gereken hizmeti alabilmek için destek arıyor. Pazar yapılacak olan YGS sınavı ile ilgili bir imza kampanyası var. Bu sefer bunu başlatan Furkan Akkan, ÖSYM'ye tabii ki muhatap e, alınmış bu kampanyada. Furkan Akkan diyor ki, pazar günü yapılacak sınav için hazırlanan YGS soru kitapçıklarının kapağında akılları karıştıran bir durum olduğunu ve sosyal medyada bunun üzerine türlü tahminlerin yürütüldüğünü söylüyor. Çok yaklaşan sınav öncesi ÖSYM tarafından Akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir açıklama yapılması gerektiğini savunuyor ve kampanyasını destek istiyor. Herhalde YGS sınavına girecek olanlar bu konuyu bizlerden daha iyi biliyor ve anlıyorlardır. Adalet Bakanlığı'nı muhatap alan kampanyanın konusu ise 1512 sayılı noterlik kanununda yer alan eksiklikler kampanyacı sözü geçen kanunun ve yönetmeliklerin noter personeli olarak çalışan bireylerin haklarını korumada yetersiz kaldığını söylüyor. Noter personelinin iş güvencesinin olmadığını, çalıştıkları noterliğe yeni bir noter atandığında ne neden endişeye kapıldıklarını şu şekilde açıklamış. Diyor ki bugüne kadar bir noterliğe yeni bir noter atandığında bazı personel işten çıkarıldı veya ücretleri düşürüldü. Bu durumun kendilerinde bir güvensizlik ve korku hali oluşturduğunu eklemiş kampanyacı ve noterlik çalışanlarına iş güvencesi verilmesini istiyor. Noter değiştiğinde çalışanlar değişmesin. Bu sabah size duyuracağımız son kampanya haberimiz pistlerden geliyor. Kampanyayı başlatan Türkiye F1 girişimi muhatap olarak kendilerine FIA yani Uluslararası Otomobil Federasyonu almışlar. Formula 1'in 100 yıllık bir geçmişi olduğunu ancak yapılan son değişikliklerle özünden çok uzaklaştığını söylüyor. Bu spora gönül vermiş izleyicilerin son düzenlemelerle eskisi kadar zevk alamadıklarını yarış arabalarından çıkan sesin azaltılmasının yarışı izlerken alınan hazı öldürdüğünü düşünüyorlar. Yani araba ne kadar çok ses çıkartıyorsa izleyenler o kadar haz alıyor. ...başlattıkları bu kampanya ile dünya üzerindeki diğer yarışseverlere de örnek olup uluslararası bir desteğe ulaşmaya hedefliyorlar. F1 konusunda tutkun olan insanlar formula. Bu ve benzeri kampanyaları Change.org sitesinde bulabilir. Siz de gönlünüzce bir kampanya başlatabilirsiniz. Bu formula 1 de olabilir. Arabalar yarışmasın, fosil yakıt yakmasınlar da olabilir. Ne isterseniz o konuda kampanya açabilirsiniz. Biz de sizlerin haberini yapmaya gayret ederiz. Esen kalın.